En son kaldığımızda Huşu Şimdi Huşu biz Türkçe'de biliyoruz zaten Huşu'dan diye zaman kullanıyoruz bunu Ancak Huşu Lugatta huwa sükun Sakin olma, durma Lugatta hoşu Sakin olma, durma Bak ki Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَ الْأَرْضَ خَاشِعًا فَإِذَا الْمَاءَ <وَرَبَتْ> Diyor ki, onun ayetlerinden biri de yeri huşu halde görürsün. Huşu halde. Ne? Onun ayetlerinden biri de yeri huşu halde görmendir. Yani sakin halde görmendir. Buradan lügat manasının ne olduğunu anlıyoruz. Sukun olduğunu, sakin durma olduğunu anlıyoruz. Tamam mı? Bak burayı tekrarlıyorum. Huşu <gülüyor> ne? sakin olma. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ayetin birinde وَمِنْ آيَاتِهِ اَنَّكَ al الْاَرْدَ خَاشِئًا Bak Kuşu burada. Sen yeryüzünü huşu halde görürsün. Yani sakin halde durmuş. Bak sonra ne diyor Subhanallah bak. Ve inza enzelna alaiha'l ma'a ihtazzat Biz onun üzerine suyu indirdiğimizde ne olur? Sarsılır ve kabarır. Nasıl da ayette Subhanallah haşian dedi. Yani huşu halde görülsin dedi. Sonunda ne dedi ayetin? Sanki mukabilinde huşunun mukabilinde ne zikretti? Suyu indirdiğimizde sarsılır ve kabarır. Yani yer yüzü huşululuktan çıkar hareketlenir. Yani huşuluğun mukabilinde bir şey gerçekleşir su indiğinde. Yani sanki huşululuktan, sakinlikten çıkıp hareketlenir diyor Allah azze ve celle. Tamam? Anladık. O zaman huşu lügatte sukun demek, durmak, sakin olmak, tamam mı? Hani hem bedende hem de kalpte olur. Tabi bu hudu manasına gelmiş oluyor. Bak, huşu hem bedende olur, hem kalpte olur. Ancak bu bir manada hudu, ayette hudu lafsı da geçer, hudu manasına geliyor. Nasıl yani ahi? Hudu bedende olur, huşu ise hem kalpte ve hem bedende olur. Şimdi eğer bir insan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 Birazdan daha çok açacağız inşallah. O zaman diyor ki kuşu hem bedende hem kalpte olur. Tabi bu hudu manasındadır dedik aslında. Yani hudu bedende olur, bedeni hastır. Tamam. Kuşu ise hem kalp ve hem bedende olur. İbn-i diyor ki kuşunun mahalli kalptir. Semeresi ise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 Kendilerini zil, zillet sarmış bulunur diye Allah Azze ve Celle. O gün herkes ona kalmış, durmuş, korkuyor. Aynı şekilde seslerin hoşusu var. Aynı zamanda bedenin bütünlüğün huşusu var. Kisi, kişi yani sakince durur. Kalbindeki huşudan dolayı.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 ne hilaftır. Bu zahir hali kalbine muhalefet ediyor. Kalbine muhalefet ettiği için bu münafıkların huşusudur. Mesela Said İbnü'l-Müseyyeb'ten eser olarak şöyle geliyor. Kendisi bir adam görüyor namazda sakalıyla sık sık oynuyor. İşte bu da bu da işte son dönem namazı zaten bu ahir dönemde yaşadığımız, sık sık yaşadığımız. Hele bir de adamda sakalı olmasın. O eli sakalından maalesef bir türlü çekilmiyor. Nasıl o namazda o el oraya ikide bir gidiyorsa o da ayrı bir mevzu. Said bin el kendisi görüyor. Namazda sık sık sakallı ile oynayan sakalını böyle el ile işte karıştıran vesaire. Diyor ki لَوْ خَشَعَ قَلْبُ haza لَوْ خَشَعَ قَلْبُ la لَخَشَعَتْ جَوَارِحَهُ Eğer bu adamın kalbi huşu içerisinde olsaydı azaları da ne olurdu? Azaları da huşu içinde olurdu. Tabi biz müellif rahimahullah'ın eee yani şahit olarak getirdiği ayeti zikretmeyi unuttuk. Konu dersin en başında yapmamız lazımdı. Çünkü şu an hangi adetteyiz metinde? Müellif, korku, şey müellif, ibadet çeşitlerini zikretip onları delillendirmeye başladı tekliği. Şimdi hoşunun delili hoşunun delili İnnehum kano yusarigona fil khairat. Melef Teurki rahimallah. İnnehum kano yusarigona fil khairat. Yani İnnehum demek. Yani embialar. Kano <gülüyor> yusarigona <gülüyor> fil khairat. Vydouna na raqaban varahaban. Vakanu lana Onlar hayırda ne yaparlardı? Yarışırlardı. Ve bize rahbetle ve rahbetle ne yaparlardı? Du'a ederlerdi. Bu hem ibadet duasını hem de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 Biz cehenneme gireceğiz, sabah akşam ibadet üretmeye başladılar, odalara kapanıp zikire kapandılar, tamamıyla dünya ile ilişkilerini kestiler. Hatta karılarından, çoluk çocuklarından uzak durdular. Emri bil maruh ve nehyanil munkerden uzak durdular. Sıla-i rahimden uzak durdular, tamamıyla bir yere kapandılar ve kendilerini ibadet diye isimlendirdikleri şeylere verdiler. Biz cehenneme gireceğiz, kurtulamayacağız.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 O yüzden bak Allah Azze ve Celle'ye baktı Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine baktığımızda mesela Muhammed, e, Muhammed İbni Abdülhamir Rahimullah'ın şahit olarak getirdiği şu ayet İnnehum kânu yusari'ûne fil Hayrat Onlar hayırda yarışırlardı Ve yed'ûnenâ bize dua ederlerdi Bize ibadet ederlerdi yani Nasıl? Râgâden ve râhâben Yani hâvfen ve râca'en Nasıl ibadet ediyorlarmış? Rağa ben, e, e, evet, rağa ben ve rahaben. Ben korku ve ümitle. Tamam. Gördüğün gibi Allah Azze ve Celle kendisine, yani bu şimdi bu ayet e, övgü siyakında gelmiş bir ayet ha, tamam? Övgü siyakında gelmiş bir ayet.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 tefsir bağlamında yoksa biz bunların hepsinin farklarını belirttik zaten. Sonra ne diyor var Bunlar bize karşı neydi? Huşu içindeydi. Tamam? Bu da sevgi kısmı. Çünkü huşu da sevgi olur. Aksal sevmediğin kişiye kalben huşu duymazsın. Bak bu ayete baktığımızda siyakına. Bu ayet aslında ibadeti anlatan, ibadetin nasıl olması gerektiğini gösteren en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 İtaat etmesi ne zaman ibadet olur, ne zaman ibadet olmaz. Bunların hepsini toplayan bir ayettır aslında. Eğer kalp olayı varsa o zaman ona ibadet denir, yoksa denmez. Tabii bu ıtlak üzerine değildir de bu genel bir kalıp olarak alın. Tamam? Çünkü Allah azze ve cellede buyuruyor: "İnnum kanu yusariun fi al bize dua ederler sonra ve dua ona ragban ve rahban, ve kanu lana bize korku ve ümitle."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 mi tamam. Evet mü Elif Rahim Allah ne buyurmuştu Evet ibadet çeşitlerinden du well Haufu ve Raca veettekulu ve rahbet ve rahbet ve hoşu buraya kadar anlattık ve Haşiye Haşye, korku dediğimiz. Türkçe çevirdiğimizde korku diye çevirdiğimiz haşyet. Bunun delili olarak Elif Rahim Allah şu ayeti zikrediyor. Fela tahşavuhum fahşavuni. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bak ahim. Haşye, havf manasındadır. Haşye, havf yani korku manasındadır. Tamam mı? Ancak haşye korkudan daha hastır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 Çünkü haşye Allah'ı bilmekle beraber olur. Yani haşyede bir bilme var. İlimle beraber olur. Mesela Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne buyuruyor? İnne mâ yakşallâhe min ibadihil uleme. Allah'tan sadece kullarından kim? Alim olanlar korkar. Tamam. Halbuki baktığımızda şimdi burada inneme de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 Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar olayı havftur. Havf kelimesiyle gelmiştir. ne kelimesiyle. Korkarlar kelimesi. Havf kelimesiyle gelmiştir. Alimler korkar ise haşye kelimesiyle gelmiştir. Sadece alimler korkar haşye kelimesiyle gelmiştir. Tamam. Haşyenin ise havftan farkı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 eh eğer eee kesinlikle diyor recayı içerir. Bak burası çok önemli. Reca neydi? et demiştik biz bunu da geçmiş derslerde anlatmıştık. Yani ummak, mücerret olarak ummaktan ibaret. Tamam? Diyor ki İbnü Teymiye rahimeullah, haşye diyor kesinlikle recayı içerir. Yani bir insan Allah'tan haşye ediyorsa, bilerek korkuyorsa aynı anda da umuyordur. Öyle olmak zorunda. Tamam. Eğer böyle değilse buna kaşy denmez. Bak akı bu çok önemli. Bu bu malumatı bak her yerde bulamazsın. Bunu İbni Teymiye özellikle söylüyor. Yani İbnü Teymiye'nin bu verdiği bu malumatı, bu söylediği malumatı her yerde bulamazsın, her alimde bulamazsın. Rahimullah bunu sahri kitaplarında söyler. Mesela şeyde söyler bunu. Fetavada bulursun. Diyor ki kaşy kesinlikle recayı içerir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 ve anıtlar ibadetlerini emer Allah baha mısır İslam ve iman ve ihsan ve minuh ede ve ve ve ve ve ve de ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve Allah ki, delili, Allah Azze ve delilü el-İnebe ki ve delilü el-İnebe delili kavluhu Teala Allahu Teala'nın şu kavlidir. Ve enibû ilâ rabbikum ve eslimû leh. Rabbinize inabet edin ve ona teslim olun. Rabbinize inabet edin, ona teslim olun. Şimdi inabe ne? Yine meseleyi fukh etme adına bunu anlatacağız. Akhir. inabe lügatte rucu demektir. Alimler der ki mesela el-İnebetu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 Yani bu dil bir kere olmazsa olmaz olaydır. Yani Kur'an'da şöyle diyebilirsin. E Kur'an'ı açıklayacak kim? Kur açıklayacak. E, e, peygamberimiz. E peygamberimizin sözünü kim açıklayacak? Bilmiyorum. Neyle açıklayacaklar peygamberimizin sözünü alimler. Bilmiyorum. Yani peygamberimizin bir sözünü e, bir sözünü başka bir sözle açıklayacak diyeceksin.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 fi mevdu olmayan bir şeyi bulunmadığı, olmaması gereken yere hak etmediği yere koymak. bunlarda da baktılar zulüm ayetine dediler ki ya Resul hangimiz kendisine zulmetmedi ki? Neyle anladılar? Lugat manası. Bak burada Resule ihtiyaç oldu işte. Anlatabiliyor muyum? Burada Resule ihtiyaç oldu. Ama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 o amele girmemen işgal. Çünkü bazı insanlar vardır ezberi. Çok zayıftır. Ama bırakmayacak. Yani. Tamam Şimdi bak. Allah Azze ve Celle bize ne buyurdu? وَاَن۪يبُوا Rabbikum رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهِ Rabbinize inabet edin ve ona teslim olun. Hı? Şimdi inabet edik. Peki Allah Azze ve Celle başka ayetlerde de tövbeden bahsediyor değil mi?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 ama bu insan arasına nefsine de uyuyor. Hırsızlık da yapıyor. Tamam. Bunun belli yaptığı ibadetler var. İşte namazını kılıyor. Beş vakit. Tamam. Bazen sadaka verir. İşte bazen e, işte Ramazan ayı geldiğinde orucunu da tutar. Yani. Tamam. Bu insan hırsızlık da yapıyor ama arasına nefsine uyuyor. Bu insan hırsızlıktan tövbe ederse bak şimdi haklı. Ah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 Yani inabe eden denir, tamam mı? O yüzden Allah azze ve celle enîbu ilâ rabbikum diyor. Rabbinize dönün. Yani Rabbinizin dinine sarılın, tamam mı? Ayette ne var? Emir var, doğru mu? Şimdi inabe ne dedik biz? ibadet dedik mi? Kalbi ibadet. Ayette iki karine var. İki karine var ki ibadetin şey, inabenin ibadet olduğuna dair. Birinci karını Allah Azze ve Celle kendisine inabe etmemizi emrediyor. Allah'ın emrini yerine getirmek nedir? İbadet. Birincisi bu. Birinci karını. Tamam. Emir sığası ile gelmiş. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki bu en iyi bu Rabbikum. İkincisi, ayette en iyi bu Rabbikum dediğinde Rabbinize dönün, tövbe edin. Hemen bir sonrasında ne zikrediyor? Bu esli mule ve ona teslim olun ve ona İslam olun.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 anlıyoruz biz bunu. Bu Çünkü de... bunların hepsi istinbat, <gülüyor> fıkıh kısmı. O yüzden tekrar üretelim. Bu ayetin siyah vesi bakına baktığımız zaman e, inabet, e, teslim olmakla bir arada zikredildiği için bundan anlıyoruz ki inabet de bir e, evet. ibadet olduğunu anlıyoruz. İbadet. Başka bir şey karine daha vardı. Neydi o karine? Emir. Emir. emir, emir, emir. Allah azze ve celle inabe etmemizi ne yapıyor? Emredir. Emrediyor. Allah'ın emrini yerine getirmek de nedir? İbadet. i̇badet.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 Bak ayette burada hemen geliyor bu umun. Efe gayrallah Onlar Allah'tan gayrısını mı arıyorlar? Talep ediyorlar. Ve lahu esleme men Yer yüzünde ve gök yüzünde kim varsa toyen ve kerhen. Yani ister istemez mecburen ne yapmıştır ona? Teslim olmuştur ona, İslam olmuştur.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 işte e, e, en iyi bu ve eslimu arasında da umum husus ilişkisi var bu önemli burayı anlatmaya. Önümüz e, işte önümüzde neler kaldı? Müellifin zikrettiği ibadet çeşitlerinden dedi ki eddu'a dedi. Değil mi? Geriye ne kaldı? İstiane, istigâ